Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız Bugün konuğumuz İstanbul Arosu Yine. İnsan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Duygu tu Tuğçe, Tuğçe, Tuğçe Duygu, Duygu Köksal, Köksal. <gülüyor> merhabalar, merhabalar Hoş bulduk evet. Duygu Hanım Meslektaşımıza ipi bir Ara verdik Evet. Bugün onu yoracağız. Şimdi soruyorlar niye çıkmıyor duydun programda? Evet. <gülüyor> çok yoğunluyorum ben de. Yoracağız. Ee, aslında aslında hukuk evet. güvenliğine ilişkin çok Hı -hı. önemli ahim kararları var. Bunları konuşacağız ama Hı -hı. günlerdir beklenen hatta aylardır tartışılan e, bu yargı reformuna ilişkin ...yasal düzenleme paketlerinden... ...ilki çıktı, bundan sonrası da... ...geleceğe benziyor. Bundan kısaca değinmeden... ...bugün çıktığı için, resmi gazetede... ...bugün yayınlandığı için geçemedik değil mi? Evet. <gülüyor> Bu yasayla özellikle... ...ceza muhakemeleri açısından... ...yargılama... ...yargılamanın biçimleri... ...istinaf kanun yolundan sonraki... ...temiz kanun yolundaki... Evet. ...genişleme bunlara ilişkin bazı kritik şeyler var. Hatta çocuklarla e, yani de. çocuklarla ilgili, mağdurların mağdurlarının, ilgili. E, onlarla Bunları ilgili düzenlemede ciddi ama. Ciddi düzenlemeler var ama belki bu kadar ayrıntıya girmeden çok önemli birkaç başlığa değinmekte yarar var diye düşünüyoruz. Şimdi bu kanun aslında uygulaması açısından genellikle bir bir 2020'den sonraya ilişkin ama bazı maddeler bazı düzenlemeler hemen uygulanabilecek ve uygulanması <gülüyor> gerekiyor. İmkan vermiş daha doğrusu. Hemen uygulanmasına olanak vermiş. Benim gözüme çarpan, Ayhan siz de e, Duygu Hanım'ın eğer bakabildilerse çünkü bugün resmi gazetede yayınlandı. E, bakma imkanı bulamamış olabiliriz. E, benim dikkatimi çeken e, önemli maddelerden birisi işte e, yasanın yani bu torba yasada diyebiliriz. 13. maddesiyle e, yapılan düzenleme ee, diyor ki 3713 sayılı terörle mücadele yasasının 7. maddesinin 2. fıkrasına 3. cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir diyor ki bu aslında belki de böyle bir madde eklenmesine gerek olmaksızın e, ifade özgürlüğüyle terör propagandasının Ayrımını sağlayacak kriterler önceki yargı uygulamalarında vardı ve buna göre yapılabilirdi ama kanun koyucu bir anlamda siyasi iktidar bunu yeni bir normla düzenleyerek yargıçların, savcıların veya uygulamacıların bu kritere bir kere daha dikkat etmelerine dikkat çekmiş oluyor diye düşünüyorum. O da şu diyor ki. 3712, 7. Madde, 3713 sayılı yasanın yedinci maddesi bu son dönemin en meşhur en maddelerinden biri. Amaç dışı kullanılan. Evet amaç dışı kullanılan. Amaca uygun olsa da çok yaygın kullanılan ve bu, bu nedenle mahkemelerin, ağır ceza mahkemelerin çok kullandığı bir düzenleme şöyle diyor. Haber verme sınırlarını aşmayan. Veya eleştiri Hı. amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturamaz diyor. Hı. Böyle bir benzeri düzenlemeyi nerede e, rastladık? TCK 301'de, 301'de rastladık. Aslında haberi. yani orada ifade özgürlüğü kapsamında ve e, şeyin e, sözcüklerin, açıklamaların e, bir eleştiri niteliğinde olması halinde suç olmayacağına ilişkin genel düzenlemenin veya genel hukuk... E, uygulamasının dışında böyle bir madde 301'e ekleme ihtiyacı duymuştu. Burada da böyle bir şey koymuş ama bu maddenin buraya konulmasını ben yine de önemli bir düzenleme görüyorum. Ben hiç önemli görmüyorum. Zaten e, hükümet sözcüsü olarak Ömer Çelik bunu söylemişti bir sene önce değil mi? Geçen yaz söylemişti. Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde Türkiye'den istenen terör tanımının <gülüyor> e, kabul edilebilir sınırlara getirilmesi, esnek olmaması, içine her şeyin tıkılamayacağı bir netlikte değil mi? Öngörülebilirlikte olmasıydı. Zaten e, Hatta bu konuda birisinin... Bulgaristan'da bir toplantı yapılacak. O toplantıya da evet. bunu aday bakanı götürüp evet. işte bakın biz böyle bir değişiklik yapacağız diye anlatacaktı. Ama sadece bir şey yaptık demek için çünkü hukuk fakültesinde bitirebilmek için ikinci sınıftaki ceza hukukunu gitmek <gülüyor> gerekiyor. O derste de bize hukukun temel kuralları içinde suçun unsurları öğretiliyor. Bir eylemin sadece dış dünyada değişiklik meydana getirmesi yetmez. Bu eylemin kasten bilerek ve isteyerek neticeyi isteyerek icra edilmesi gerekir. Ve ...haklı bir nedene dayanmaması gerekir bu eylemi. Yani insanları incitse bile söylenen sözler... Hı hı. ...eğer e, kişiler gazeteci haber verme görevini yerine getiriyorsa... ...kişi de eleştiri hakkını kullanıyorsa o zaman hukuk uygunluk nedir Zaten oluşuyor, bunlar Türk Cüza Kanunu 26. madde gerek, çerçevesinde. De, de var, 26'da da var. Yani nereden baktığınıza bağlı. Hani bir şey yapmış olmak için ya da uygulamacıları belki zorlamak yani şunu söylüyor uygulamacılara hani ceza hukukunun genel kuralları var ya diyor <gülüyor> hani her suç için geçerli 301 için de geçerliydi ya. 7 Taksim için de geçerli unutma diyor Unutmayın. Yani. <gülüyor> Benim anladığım bu ve üzülüyorum tabii ki böyle bir. Yargıtay'ın son <gülüyor> kararlarında aslında gördük evet. zaten bu değerlendirme Kanuna herhangi bir şey yazılmasına gerek yok. Hem Değil Cumhuriyet mi? açısından verdiği kararında hı hı. E, hem de Altan açısından verdiği kararında e, Ahmet Altan'dan bahsediyorum. Hı hı. E, zaten bu söylediğiniz değerlendirme Yargıtay yaptı. Ee, Anayasa Mahkemesi de yaptı. Tabii siz ki. Tabii ki. Burada geldiniz açıkçası. Açıkladığınız... Hani ilk derece ve yüksek mahkemeler olarak söylüyorum. Tabii ki bireysel başvuru tabii. anlamında zaten Anayasa Mahkemesi'nin daha önce de konuştuk bunu. İfade evet. özgürlüğü ictihadına ne kadar hakim olduğunu e, biliyoruz. E, uyguladığı davalar var. Çok iyi uyguladığı davalar var. Ama uygulamadığını gördüğümüz davalar da var. Bizim eleştirdiğimiz nokta aslında bu oluyor. Biz standartizasyon evet. istiyoruz. Yok. Ha bu kanun maddesi bu standartizasyonu getirecekse ne mutlu bize ama yine uygulamaya bırakıyorsunuz evet. ee, ilk derece mahkemede. Evet bir de hemen dikkatimi çeken yine bu yasal düzenleme içinde 18. madde var ve işte bu ceza mahkemeleri kanundaki 102. ile <gülüyor> ilgili tutukluluğa ilişkin düzenleme var. Burada diyor ki yani hemen çok kısaca geçelim. Soruşturma evresinde yani savcılığın yaptığı inceleme süresince yani doğrudan hukukçu olmayan izleyicilerimiz açısından eğer suç ağır ceza mahkemesinin görevine girmiyorsa yani basit işler, suçlar ise gönder, evet, Bak bu bakımdan 6 ayı geçmemelidir Hı. tutukluk Soruşturma süresi diyor. İddianame yazılmalı diyor evet. altı evet, ay için. Ya bırak ya, ya evet. iddianame yazılıyor. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise bir yılı Hı. geçmemeli diyor. Ancak Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümünde e, tanımlanan suçlar, terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu olarak işlenen suçlar bakımından yani bunlar olmasa bile mesela 220'deki suçlar iştirak halinde işlenen suçlar toplu olarak işen bakın bir tartışma bu süre en çok bir yıl 6 ay olarak gerekçesi gösterilerek 6 ay daha uzatılabilir diyor. Yani, yani asayiş cezalı suçlarda 6 ay, ağır cezalı suçlarda 1 yıl devletin güvenliğine karşı, anayasal düzene karşı, milli savunmaya karşı ve devlet sırlarına karşı suçlar varsa, e, terörle mücadele kapsamındaki suçlar varsa orada da bir buçuk sene içinde iddianameyi yaz, kişileri hakim önüne en kısa zamanda çıkar, <gülüyor> aksa halde salı verme kararı vermek durumundasın diye bir üst sınır ve belirleme Ve bir de diyor ihtiyacı. ki burada da 6 ay uzatabilirsin i̇şte yıl, bu nedenle. Ama ay uzat sınırlar önemli. Ağır cezada beş yıl ve demin saydığım özel suçlar <gülüyor> bakımından da üst sınır yedi yıl olduğunda, yani bir yıl içinde bir buçuk yıl içinde Hakim önüne çıkar Hakimlere de sen dört ya da e, altı yıl içinde Hükmü ver yoksa veremiyorsan evet. Tahliye etmeye getiriyor Yani Aslında çok fazla bir düzenleme yok Sadece evet. kişilerin bu yargıç önüne çıkarılmadan Hı -hı. Birkaç Suçtun sene içeride kalmasını ilişkin. Önlemeye yönelik e, Zaten o hal kalktı Ona yönelik bir Şimdi bu, Çok işe bu maddede, zannetmediğim bir evet, de. Bu maddede belki de işte 15 yaşını doldurmamış çocuklar 15 yaşını doldurup da 18 yaşını doldurmamış çocuklar açısından bu tutuklama süreleriyle İndiliyor. ilgili teknik evet. bir düzenleme bir yarı var. Yarıyor. Ya da 4-3 evet gene diyor genel uygulama zaten ceza miktarı bakımından öyleydi. Tutuklamada da onu esas almış. Evet ben burada bir şey daha söyleyip geçelim uzatmadan diyorum. Burada bu düzenlemeden yasanın tümünden anlaşılan şu ki eee Koşturma evresinde yani dava açılmış ise, Ağır cezalık suçlar açısından veyahutta e, diğer suçlar açısından e, yeni bir değişiklik getirilmemiş. Yok, yani. Ne yapıyor soruşturma? Yani evet, tekrarda insanlar yargıç önüne çıkararak hakkındaki iddialı ve delilleri söyleyerek çelişmeyi sağlıyor yani bir buçuk. Evet, bu bunu demiştim. bunu yani değişik açılardan değerlendirebiliriz. Bir de belki de e, bu yargı reformu paketinde bakın soruşturma evrelerini. Ve oradaki tutukluk sürelerini yeniden bir denetim altına almak istedik diyerek böyle bir ödül görüntüsü veriliyor diye düşünüyorum. Sonra tabi iselemeler aykırı yapılınca, gerçeği aykırı yapılınca 6 aydan fazla kalmaması gereken bir kişinin pekala 1,5 yıl kalabildiği uygulamalarla da evet. Yine karşı Genel karşı olarak tutukluluk kılacağız. süresine bir etkisi olacağı zaten gör, uygulamada görülecek bir şey evet. ama soruşturma aşamasına getirilmiş bir evet. e, düzenleme olarak değerlendirilebilir sadece. Genel olarak tutukluluk süreleriyle alakalı bir... Tutuklattığın e, insanları içeride unutma yargıç önüne de çıkartıyor. Evet, yani. evet, bu Zavcına önemli bir güvence. Tabii evet. ki çok önemli evet. bir güvence. Yani yasanın 19. maddesinde... Uzlaşma ile ilgili düzenlemeler açısından suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarıyla örgüt faaliyet çerçevesinde işlenen suçlar, kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ve asker kişiler tarafından işlenen, işlenen suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hakkında da bu yeni düzenlemelerin yani uzlaşmayla ilgili uygulanamayacağı ile yani ilgili şey, bir ayrık e, hük e, hüküm kurulmama yetkisi vardı savcıların sadece üst sınırı bir yılı geçmeyen suçlar bakımından hüküm kurmama diyorum. Özür dilerim. İddianame düzenlememe, kamu davası açmama, <gülüyor> davanın açılmasını erteleme hakkı vardı. Ee, bir yılın altındaki e, suçlar için şimdi onu üç yıla çıkarmış. Dolayısıyla suçun... E, e, bu şey teklifte iki yıldır Bir yılı iki yıla çıkarıyordu. Üst sınırı iki yılı geçmeyenler. Şimdi onu üç, üç şey. yıla çıkarmışlar. Şimdi e, aslında çok önemli bir alan genişlemesi var. Şimdi bütün gelen dinleyicilerimiz diyor ki ya bir yılın altında hapis cezasını gerektiren suç sayısı az. Az değil. Ben okurda ödev veriyorum. Sayıyoruz listeler artık 50'den fazla suç var <gülüyor> TCK'da. Üst sınırı bir yılın altında ama Az işlenen, e, kimsenin ciddiye almadığı, önemsemediği suçlar olduğu için savcının yani. da buradaki yetkisi sembolik görülüyor. O da şimdi birdenbire üç yıla çıkınca hı hı. E, bir örnek vermek isteriz geniş zamanlarda. Şimdi zamanımız yok. Aslında savcının kamu davasını açmama yetkisinin büyük oranda genişlediğini görüyoruz demin saydını suçlar bunların istisnaları bunlarda evet. böyle bir takdir hakkı yok evet. diyor evet. ama bir var. de bir de yeni bir iki kurum getiriliyor seri muhakeme Hı. ve e, basit, basit muhakeme. muhakeme bunlar çok teknik konular bunları evet, konuşmayalım zaten, zaten, zaten kısmen konuşmuştuk ama bunları e, şu anda konuşmayalım <gülüyor> ama İzleyicilerimiz açısından... Temiz meselesi de var. E, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen... E, davalarla evet, alakalı. Evet. O da yeni getirilen evet. düzenleme. E, evet. Şimdi o e, yani zaten burada... ...şimdi ona geldim. 29. Evet. madde ile ilgili. 22'yi atladınız mı? Başka y zaman konuştuk. 22 işte sonra, o biraz sonra, şey. Evet, evet. A, yani çok teknik konular onlar. Çünkü, evet. Evet ama herkesin şu anda dikkatle izlediği. Evet. Onu evet. karşılaştırmalı olarak incelemek Re lazım Rezalet tüm ülkelerle şey yani. ilgili olarak. Bu evet. çok kötü bir madde. Şimdi mağduru güya koruyoruz numarasıyla avukatları ortadan kaldıran, savunma hakkını ortadan kaldıran, delil yani saklayan getirelim. çok kötü bir madde Evet. Mesela. Şimdi e, yerel mahkemelerce verilen hükümlere karşı e, bilinen üç e, kanun yolu var. Birisi itiraz, ikincisi istinaf, üçüncüsü de temiz. Şimdi e, yani uygulamada sorun yaratan ve adaletsizlik duygusu yaratan en önemli konulardan birisi istinafla ilgili e, temiz edilemeyen, kesinleşen kararlar ve e, bunlara ilişkin e, 29. maddeyle biraz kapsam genişletilmiş. Diyor ki 286. maddedeki aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İkinci fıkrada belirtilen temiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile aşağıdaki sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temiz edilebilir diyor. Bu da Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hakaret 125. madde 3. fıkra halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit madde 213 suç işlemeye tahrik madde 214 suçu ve suçluyu övme madde 215 ki bunların çoğu işte ifade özgürlüğüyle evet. ilgili Halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama madde 216, kanunlara uymamaya tahrik 217, cumhurbaşkanına hakaret 299, devletin egemenlik alametlerini aşağılama madde 300, Türk milletini, Türk Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama madde 301 demin konuşmuştuk bunu zaten. Evet. Genellikle ifade özgürlüğü kapsamında gelen, kalan e, ve devleti, devletin organlarını, kişileri eleştiren, kamu görevlerini eleştiren suçlarla ilgili bu madde 301. Silahlı örgüt madde 314, halk askerlikten soğutma madde 318 suçları terörle mücadele kanun 6. maddesinin 2. ve 4. Fıkrası ile 7. maddesinin 2. fıkrasında yer alan suçlar ve bunlar tamamıyla ifade hı. özgürlüğü kapsamında kalabilecek yani terör suçlar. Terör örgütünün bildirilerini yayımlamak ve terör propagandası yapma suçları. Evet. Yani. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasının 28. maddesinin 1. fıkrası 31. maddesi kanun ve 32. Toplantı, maddesinde yer katılmak. alan suçlar hı hı. diyor. Bunlar artık temize tabi evet, suçlardı 2 yılın altında ceza verilse bile evet, e, evet. temiz edilebilecek. Siz söylediniz zaten e, nasıl seçilmiş çünkü bir yıl suç var böyle 2 yılın altında hapis cezasını gerektiren onları hiç e, kapsamı almamışlar. Hani katalog deyince hocalarımız kızıyor bir liste evet. yapmışlar. Siz de söylediniz e, ifade özgürlüğünü ihlal etme potansiyeli olan Venedik Komisyonu raporlarında yıllardan beri genel uygulama çok muallak içeriğinden dolayı aleyhte kullanılıyor. İfade özgürlüğünün e, ne müdahale oluşturacak şekilde bir uygulama var. Dolayısıyla ya tanımlarınızı öngörülebilir hale getirin ya da uygulamanızı düzeltin diye uyarıları var Venedik Komisyonu'nun söylemek istersiniz? Şimdi içi hukuk yolunun tüketilmesi meselesinde e, aslında biraz e, devreye giriyor diyebiliriz bu konu. E, ben ilk bunu okuduğum zaman şunu düşündüm. İfade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilen bir takım suçlardan bahsediyoruz. <Gülüyor> Şimdi neye göre değerlendirme yapılacak? Az önce evet. sizin söylediğiniz mesele. Zaten bir muğlaklık söz konusu e, <Gülüyor> bazı kanun maddelerinde bu defaten Venedik Komisyonu ve bazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da hem terörle mücadele kanunu çerçevesinde hem de bizim Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi çerçevesinde zaten bunlar dile getirilmiş hususlar. Şimdi benim aklıma şu geldi aslında biraz daha konuyu açmak için bunu söylüyorum ifade özgürlüğü bağlamında. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bireysel başvuru yaparken iç hukuk yollarını yani şikayeti iç hukuk içerisinde yerel mahkemelerinde dile getirmemiz gerekiyor ki biz Anayasa Mahkemesi'nde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bunu ileri sürebilelim. Fakat ifade İfade özgürlüğü davalarıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu söyler. Yani sizin açık açık mahkeme önünde ben ifade Hı -hı. özgürlüğüm dolayısıyla buradayım 10. madde ihlal edilmiştir e, dememeniz halinde dahi bazı durumlarda Hı -hı. bir toplantı gösteri yürüyüşü sırasında siz elinizde Hı -hı. E, bir e, bildiri taşıdığınız için bir söylemde bulunduğunuz için e, ya da bir makaleyi okuduğunuz için bir basın Hı -hı. açıklaması Hı -hı. yaptığınız için zaten tutuklandıysanız gözaltına alındıysanız mahkum olduysanız. Artık burada aslında içinde saklıdır o ifade özgürlüğü o yüzden bu ifade özgürlüğü kapsamında bir dava olarak değerlendirilir evet. ee, bunu biraz daha geniş yorumluyor ifade özgürlüğü bağlamında hı hı. mesela ben şunu düşünüyorum acaba bu temiz sınırları açısından da bu kadar geniş uygulanabilecek mi ee, ille ifade özgürlüğü çerçevesinde bir e, bir şikayetin açık açık dile getirilmemiş olması ihtimalinde dahi özü gereği ifade özgürlüğü davası olan davalarda da bu temiz sınırı uygulanabilecek mi? Yoksa daha dar kapsamlı bir değerlendirme mi yapılacak? Kime göre yapılacak bu değerlendirme? Hangi şartlarda? Hangi koşullarda? Belki bunlar düşünülebilir. Uygulamada göreceğiz tabii ki. Evet, şimdi bir bunu hemen bir şey daha ekleyelim. Yani bu 29. maddeyle 286. maddeye göre. İstinaftan sonra... istinafta kesinleşmiş olup da... E, efendim... Temize gidilemeyen... E, kararların genişletilmesine... Bir de... 32. maddeyle getirilen... Şeyi de ekleyelim... Düzenlemeyi de ekleyelim... Orada diyor ki... Birlikte işlenen suçlar açısından... Evet, yine 306. maddeye göre... Daha sonra temiz incelemesinde... Sanıklardan birinin lehine verilmiş bir karar... Diğer sanıkları da sirayet edecekse... Hı. O konuda da yine e, bu e, 286. madde çerçevesinde istinafta kesinleşmiş gibi görünen kararlar içinde e, temiz yoluna başvurulabilinir diyor. Ve bunlar için çok önemli bir düzenleme. Şimdi onu hemen söyleyelim. Daha evvel istinafta kesinleşmiş olup temiz yoluna gidilemeyen, gidilmemiş kararlar açısından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, yayınlandığı tarihten itibaren hatta bugün, bugün 15 gün içerisinde temiz yoluna başvurulur ise artık o kararlarda temizde incelenebilecek ve onlarla ilgili infazın durması ve hatta tutuklu ise tutukluluğun incelenmesi e, hükme veren mahkeme tarafından mahkemeden istenebilecek. Bu önemli. Bugün itibarıyla bugünden itibaren 15 gün içerisinde daha evvel istinafta verilip verilen kararla kesinleşmiş olan e, hükümler. E, yani 29. maddede sayılan suçlar açısından Hı -hı. ve birlikte işlenen suçlar açısından dilekçe verildiğinde bunlar temizde incelenebilecek. Bir tek şey var sanıyorum öyle olması lazım. İstinafta istinaf yoluna başvurma konusunda süreyi geçirmiş olup da kesinleşenler açısından bu imkanın olmaması Hı -hı. ...gerekir diye düşünüyorum. E, Ekman da konulabilirdi aslında. Evet yani. Ya da eşitlik kuralı gereği bir anayasaya aykırılık gündeme getirilebilir Hı -hı. ama tabii kullanma kullanmama... Yani bunlar e, pratik olarak e, süratle kullanıldığı evet. zaman işe yarayacak düzenlemeler olduğu için... ...anayasaya aykırılık iddiası Hı -hı. ve bunun anayasa mahkemesine gitmesi, bunun kabulü... ...yani anayasa 152 çerçevesinde kabulü ve durması... Ee, baya uzun işler ama Ama burada bir şey söylemek gerekiyor. Şimdi pek çok ülkede hakaret diye bir suç yok. Çok hı hı. az ülkede var. Bir tanesi de Türkiye. Hakareti suç olmaktan çıkarmak yerine yine Venedik Komisyonu ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye hakkında verdiği ihlal kararlarında bu demin saydığınız maddelerinde gösterik suç tanımlarının e, tipikliğinin belirsizliği, öngörülemezliği, ceza miktarlarındaki orantısızlık gibi bir ya da birbirinin yerine geçen yorumdaki genişlik gibi uygulamadaki aksaklıklar bu kadar dile getirilmişken yasa koyucu reform yaptığını iddia ediyor ama e, suç tiplerini yeniden düzenlemeyi göze alamıyor. Hmm. E, verili koşullardaki muallaklık, belirsizlik, geniş uygulama varlığını sürdürebilecek sadece insanlara yasa yoluna başvurma konusunda bir kapı aralıyor. Yani tamam diyor uygulamamız kötü olabilir ama biz reform yaptık. E, normalde gidemiyordun sen bu düşük cezalı suçlar bakımından. Sana bir hak daha tanıdık. Yani bütün yük temize. Şimdi isnaf niye gelmişti aslında? Temizin iş yükünü hafifletmek için gelmişti. Şimdi siz... E, uygulamayı değiştirmek ve kanunda tipiklik bakımından e, muallaklığı engelleyen öngörülebilirliği programımızın da hukuk güvenliği olduğu için hukuk güvenliğini sağlayıcı yeni düzenlemeler yapmayı seçmek yerine alelacele muhalefeti yeterince içine katmadan reform adı altında yasa yolunu açıyorsun Sonra yine yargıtayın e, iş yükü artacak. Yine Yargıtay aslında alt mahkemelerin yanlış uygulamalarını düzelten makam olan bir hal, bir yer olacak. Zaten öyle olması evet. öngörülmüş ama alt mahkemelerin doğru karar vermesini, savcıların doğru niteleme yapmasını, doğru iddianame yazmasını sağlamak yerine bunun yapılması Mesele hala bir tersten yaklaşım olduğunu düşündürüyor. Ben üzülüyorum o yüzden. O bir zaman, şey değişmeyecek gibime geliyor. O Bakalım zaman, uygulamayı göreceğiz tabii. O zaman, evet. o zaman bir de şunu söyleyelim. Ee, şimdi e, bölge adliye mahkemeleri istinaf hı hı. E, daireleri, e, işte ceza daireleri tarafından verilmiş kararlara itirazla ilgili 308... 308 aile ile ilgili güzel bir düzenleme tek yapılmıştı. Madde. <gülüyor> evet. 308 aile ile ilgili güzel. bir düzenleme yapılmıştı. Daha evvel yapılmıştı. Evet. Fakat bunlarla ilgili Usili bir güvence it, gelmiş bence. Bir geldi ama bir de, bir de itiraz merci ile bu, evet. bu itiraz merci'nin oluşumu konusunda bir düzenleme var. Teknik bir düzenleme. Ama bunu, önemli. Evet, Kısaca bunu şöyle söyleyebiliriz. E, Temmiz edilemeyen e, bir karar varsa ve e, kararın e, hukuka aykırı olduğunu, kamu düzenini bozduğunu düşünüyorsa aleyhine taraf verilen kişi... E, i̇stinaf Mahkemesi'nin başsavcılığına başvurabiliyor bir olağan dışı, olağanüstü yasa yolu. Hı hı. Diyor ki daire e, benim hakkımdaki cezayı onadı ama dairenin kararında muazzam bir hukuk akırlık var. Eğer istinaf başsavcısını ikna ederse istinaf başsavcısı bir kere daha bakın şu kararınıza diye karar veren ilgili ceza dairesine gönderebiliyor. Birincisi onu aşması lazım avukatın ama problem şu şuradaydı orada daire kendi kararını kendi denetliyordu şimdi burada benim hoşuma giden oldu tek hoşuma giden ve bence iyilik yenilik diye, daireler kurulu e, daire diye. kararını gözden geçirdiğinde değiştirmezse son kararı kendi vermiyor hı hı. daireler kurulu oluşturulmuş. E, değişik dairelerden yargıçların oluşturduğu bir kurul değerlendiriyor bunu. E, hoşuma gitti yani o ağır cezadaki çok yargıç olmasının farklı bakış açısı, farklı vicdanların, farklı akılların sürece girmesi. Belki kendi daire kararını e, düzeltirken e, öz davranamayan, kararına sahip çıkmak isteyen geleneksel hakim e, uygulamasını, tavrını nispeten. Değiştirme olanağı azalıyor gibi. Yani temiz mahkemesindeki, e, yargıta ceza, ceza genel, genel kurulu yerine bir, şey bir daireler, e, iyi bir şey bu bence. Evet. Tabi uygulaması önemli. Kötü de uygulanıyor mu? Evet. Didi mi yani Biz, biz yani hem izleyicilerimiz açısından hem de meslektaşlarımız açısından. Daha evvel istinafta hı. kesinleşmiş ve temiz edilememiş kararlar arasında bugünden itibaren hı hı. 15 günlük süre Çok içerisinde evet. başvurma halinde o dosyayla ilgili temiz imkanı doğmuş olacak. Evet. Durdurma ve tutuklulukları inceleme konusunda bir karar çıkarma imkanı olacak bunu söyleyelim. Ve belki de bir müzik arasından sonra asıl konumuza geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ama Nayim Bey bugün Twitter'da evet. paylaşmıştı. Bu uzlaştırmanın kapsamının genişlemesi, öner kapsamının genişlemesi, savcının dava aşmama yetkisinin genişlemesi muazzam bir ferahlık da sağlayacakmış. Hep söylüyoruz ya reformun asıl amacı dava yükünü hafifletmek, mahkemenin iş yükünü hafifletmek gerçekten de bakın uzlaştırma genişleyince yıllık 24 bin. Ön ödemede yıllık 174 bin, <Gülüyor> e, seri muhakemede yıllık 180 bin, basit muhakemede yıllık o daha başka bir şeydi. Bunları naim Bey kespit etmiş. E, o, o Mehmet Uçum'la bir toplantı yapmışlar. Evet yapmış bir var. toplantı vardı. E, dolayısıyla o toplantıdan verilen e, rakamlar bunlar. Yani yaklaşık 1 milyon e, yılda dosya mahkemelere gitmeden... Bu oluşturulan yeni e, muhakeme modelleriyle savcıyla avukatlar arasında e, yapılan değerlendirmelerle e, çözümlenecekmiş. Bakalım yeni bir e, deneyim olacak Türkiye evet. için hukukçuları için. Ama yani şimdi bu bütün buna rağmen şeyde söyleyin e, seri muhakemede pardon basit muhakemede Evet. Yani bunu kabul etmediği zaman taraflar e, yeniden normal yargılamaya yapılıyor. SSR muhakemede yapım. kabul etmezse doğrudan dava açılıyor. Basit muhakeme zaten suç ceza işlerini duruşmaya çıkarmadan e, sadece size iddianameyi gönderiyor savunmanı yap diyor. Diyelim ki 15 gün içinde. E, Ama yaptım. verilen kararlara da itiraz edilirse e yeniden normal. İtiraz normal etmezlerse yani. Türkiye'nin hukuk sistemi değişmiş anayasadaki <gülüyor> hukuk devleti ilkesi baypas edilmiş ra, Orada şu açıdan Hı. söyleyeyim. İtiraz Han mesela eski e, 268. maddedeki bir başka mahkemeye gönderilme evet. şeklinde değil. Aynı mahkemede evet. ha, yeniden yargılama yapılacağı için özel bir düzenleme ve tabii o zaman aynı mahkeme bunu yeniden yargılama yapıp bir hüküm kuracak. Bence ve buna teknik karşı... olarak tartışalım. Çünkü verilen ilk karar zaten kesin olmamalı. Evet. Ee, buna ayrı bir ayrı aslında bir... program ayrılabilir. Evet. Yani teknik çok bir önemli konu. bir konu. Teknik. Evet. Önemli. Evet. Evet. evet, teknik bir konu. Peki. Evet, tamam. şimdi o zaman müzik arası veriyoruz. Ve arkasından asıl konumuza geçiyoruz. <gülüyor> 4.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. Şimdi resmi gazetede yayınlanan bu yargı reformu e, birinci paketindeki özetlememizi yaptık. Evet. Asıl önemli konumuz asıl. Evet. Duygu Hanım'ı bugün niye e, konumuz olması için davet ettik. Her zaman başımızın üstünde yeri var ama o kadar çok şey birikti ki insan hakları e, mevzuatıyla ilgili. Şimdi geçen hafta 15 Ekim'de iki önemli karar çıktı. Evet. Bir tanesi Aydın Sefa Akay Zamanında uluslararası ceza mahkemesinde Türkiye temsilen ya da öyle demeyelim de bir Türk Yargıç olarak, Türk olarak e, evet. daha doğru oldu bu söylediğim e, hakimlik de yapmış biri e, Dokunulmazlığıyla ile ilgili e, ve tutuklunun devamı ile ilgili önemli değerlendirmelerin yapıldığı bir karar Birincisi bununla ilgili nasıl değerlendirme yapmak istersiniz ikincisi yine aynı gün Türkiye Bunlar Ahim'in kararı. E, evet tabii İnsan Hakları Mahkemesi. Hayır hayır Anayasa Aydın de, Aydın Bey Anayasa Mahkemesi'nin kararı. O gün resmi gazetede yayımlandı. Özel diyor daha önceden vermiş bir karar ama e, aynı gün İnsan Hakları Mahkemesi de Türkiye hakkında e, Sözleşmenin 5. 4. maddesinin ihlalden e, Gariboğlu dosyasında e, bir karar verdi. Karar e, öncelikle verdi. bunu sormak istiyorum. E, bu soruya verdiğiniz yanıttan sonra da Cuma günü verilen bir başka e, ihlal karar var. Türkiye hakkında yabancılar ve uluslararası koruma Anayasa Mahkemesi'ni de çok ilgili. ilgilendiren bir karar aslında. O yüzden aslında. ikisini evet. birden sormuş olayım. Bundan sonraki zaman sizin efendim. <gülüyor> buyurun. Biz, sizi kesmeden izliyoruz. <gülüyor> Estağfurullah. Katkılarınız çok <gülüyor> önemli. Şimdi önce bir bu Aydın Sefa Akay kararıyla evet. belki başlamakta fayda var. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir kabul edilemezlik kararı. Evet. Belki dinleyicilerimiz arasında hakim olmayanlar olabilir, bilmeyenler olabilir. Çok kısa bir şekilde şunu söyleyelim. Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde malumunuz işte Ruanda'daki evet. soykırım suçlarının insanlar karşı suçun soruşturulması için kurulan özel mahkeme de eh... eee yargılanmış olan ve insanlığa karşı suç ve soykırım suçundan ve başka suçlardan da aynı zamanda 2014 olması gerekiyor. Yanlış olabilir tarihi ama 35 yıl hapis cezasına mahkum olmuş olan bir şahsın hı hı. onanmış kararı fakat tekrar temiz incelemesi talep ediyor. Hı hı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden temiz incelemesi kabul ediliyor 2017 yılında ve bunun için ayrı bir temiz dairesi oluşturuluyor. Çünkü Ruanda hı. Mahkemesi kaldırılmıştı. Evet. O sefer Sebeple Birleşmiş Milletler nezdinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir temiz Hı -hı. dairesi oluşturması söz konusu. Buna da beş tane hakim atıyorlar. Hı -hı. Bu hakimlerden biri de Birleşmiş Milletler nezdinde görev yapan Hı -hı. ve orada bir hakim olarak görev yapan. Yani Hı -hı. hani şey gibi düşünmeyin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki gibi Türkiye'yi temsilen Öyle bir durum Hı -hı. söz konusu değil. Hı -hı. Bu Türk, Türk vatandaşı olan bir uyruklu olan bir Hı -hı. hakim. Orada heyette. Görev yapıyor fakat 2017 tarihinde e, bu hakim e, Türkiye'ye ailesini ziyaret için geldiğinde evet. e, tutuklanıyor. Baylok bulunduğu iddiasıyla. Baylok bulunduğu FETÖ iddiasıyla. irtibatlı, tıslaklı iddiasıyla. Tutuklanıyor ki e, hatta benim de e, savunmalarından okuduğum kadarıyla e, Burkina Faso e, ile hı hı. E, yapılan işte konuşmalar sırasında bunu kullandığını hı hı. E, diplomatlar kullanıyor, diplomatların diyor, kullandığını vesaire. E, e, savunmasını dile getirmiş. Fakat Baylok üzerine kurulan bir e, yargılama sonucunda e, kendisi mahkum oluyor ve daha Hı. sonra tahliye oluyor. Peki, örgüt üyeliğinden. Örgüt üyeliğinde FETÖ Hı. kapsamında. E, şimdi tabii bunun üzerine Birleşmiş Milletler harekete geçmiş. E, onun tutuklanması üzerine ve hatta Birleşmiş Milletler'in e, temiz dairesindeki ha, e, yargıç e, ön temiz yargıcı olarak adlandırılıyor. Tutuklanmasının akabinde sebebini Sefa Akay'ın serbest bırakılması için Türkiye Cumhuriyeti'ne mahkeme emri gönderiyor. Hmm. Sebebi de şu hani özetlemek gerekirse tabii, tabii, çok basit tabii. bir şekilde e, dokunulmazlıktan Hı -hı. ayrıcalıklardan yararlanıyor Birleşmiş Hı -hı. Milletler nezdinde. Hı -hı. E, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir hakimi olarak evet. o sebeple de Birleşmiş Milletler bu dokunulmazlığı bu ayrıcalığı kaldırmadan hı hı. siz bu kişiyi tutuklayamazsınız. Hı hı. Ee, yani bir yargılama için gereken. ceza muhakemesi şartı, şartı var yok. ve bu şartı evet. da biz halen kaldırmadık. E, gerçekleşmedi. Yani. Gerçekleşmedi. Kaldırmadık ve tahliye edilmesi gerekir. Doğrudan hı hı. görevine gönderilmesi evet. gerekir. Evet. Çünkü devam eden bir, bir temiz incelemesi var ve bu dava bu sebeple askıda. E, devam ediyor. tutuklandığı evet. için. Şimdi böyle bir durumda söz çok konusuyken şey çok tabi. çok önemli. Hı hı. Böyle bir durum söz konusuyken tabi yargılanıyor mahkum oluyor tutuklu kalıyor akabinde mahkumiyetle birlikte e, tahliye ediliyor e, bir takım adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle şimdi bireysel başvuru yapmış tabi anayasa mahkemesi e, burada çeşitli şikayetler açısından e, incelemiş evet. hepsi <gülüyor> açısından kabul edilemez bulmuş evet, evet, e, belki Garipoğlu'nu da zikrettiğiniz için onunla <gülüyor> başlamak gerekebilir diye onunla o kısmıyla <gülüyor> başlıyorum şikayetin e, makul sürede e, makul süre tutuklu kalmaması ile alakalı bir şikayeti var. Bunu iç kuklu yolu tüketmediğinden dolayı kabul edilemez buldu. Hı -hı. E, burada dinleyicilerimiz de belki bu durumdan muzdarip olanlar uzun tutuklulukla alakalı şikayet de bulunmak isteyenler olabilir. E, burada Anayasa Mahkemesi'nin şu an yerleşmiş olan içtihadında, Yargıtay'ın da desteklediği, Hı -hı. E, onun üzerine kurduğu içtihadında e, eğer tahliye söz konusuysa ya da e, hakkında hüküm verildiyse yani tutukluluk durumu sona erdiyse... 141. madde uyarınca ceza muhakemesi kanununun bir tazminat davası açma yükümlülüğü getiriyor. Eğer bu tazminat davası açılmadıysa da iç hukuk yolu tüketilmediği için kabul edilemez buluyor. Burada da onu yaptı. Sizin az önce zikretmiş olduğunuz Garipoğlu davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, hükümetin 141'e gitmedi. Tazminat davası açmadı e, savunması vardı. Bunu kabul etmedi. Sebebi de şu Garipoğlu davası başvurusu 2009 tarihinde evet. yapılmış bir başvuru. O zaman anayasa mahkemesi de yok. Ee, ve hükümetin 141'i tüketmeliydi. Çünkü anayasa mahkemesi şu karar örneğinden de görüleceği gibi 141'e gidilen davaları bireysel başvuruda içkuk yolu tüketmediği için hı hı. reddediyor hı hı. E, demesi söz konusu. Ee, Önceki bir kararında. karar. Evet. Onu ileri sürerek 141'e gitmediği için içkuk yolu tüketilmediğinden e, kabul edilemezlik kararı verilmesini istemiş. Anılsa Mahkemesi'nde o bir eser başvuru olmadığı için evet. böyle bir karar yok da. Anayasa Mahkemesi'ne gidemiyorsa size de gelemesin. Önceki tazminat davası açsın yani, evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu kabul etmedi. Evet. Ee, başvurucunun başvurusunu yapmasından 10 yıl sonra gerçekleşen 2019 tarihinde verilen bir kararla biz başvurucudan burada tekrar 141'e gitmen gerekirdi. O zaman bunu öngörebilmen Hı -hı. gerekirdi gibi bir çıkarım Hı -hı. yapmamız söz konusu değil dedi. Ve e, Garipoğlu kararının önemi belki şu. E, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 4. fıkrasıdır. Evet. evet. E, yani etkili bir hı hı. E, tutukluluğun, hukuklinin denetimine, denetimine etkili, etkili bir olup olmaması meselesi. Hı hı. Bu da nedir tabii ki? Hı hı. Hakim önüne çıkarılması ve hakim hı hı. tarafından etkili hı hı. denetimin sağlanması. Hı hı. 10 yıl pardon 10 ay çok Hı -hı. affedersiniz hakim önüne çıkarılmamış Hı -hı. olması sebebiyle burada ihlal kararı verdi. Sadece 5. maddenin 4. fıkrası üzerinden. Hı -hı. Belki onu orada zikretmek Hı -hı. E, faydalı olur dinleyicilerimiz için. Şimdi bu hakim kararına gelirsek Birleşmiş Milletler e, ceza. ceza Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakimi kararına. İkinci incelediği kısım bizim Hı -hı. şu anki konumuz açısından önemli olan tutuklamanın hukuki olup olmadığı meselesi. Evet. Yani bizim her zaman zikrettiğimiz Hı -hı. ceza muhakemesi kanunun yüzüncü maddesi uyarınca bu kişi bu, bu kanuni usuli garantiler ve şartlar yerine getirilerek mi tutuklanmıştır? Tutuklanmamış mıdır? Şimdi Hı -hı. başvurucu şunu söylüyor savunmasında. Ben Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargıcıyım. Bu çerçevede bir takım ayrıcalıklarım var. Hı -hı. Dokunulmazlık söz konusu ve bunun kaldırılması gerekirdi. Hı -hı. E, o yüzden de... Bu kaldırılmadan de, yargılanamam, soruşturulamam, tutuklanamam. En tutuklanamam. Bir de ölçülü değil işimi yapamıyorum. İşimi yapamıyorum. Uluslararası bir görevim var. Aynı zamanda edemiyorum. dediğim gibi mahkemeden de gelmiş bir mahkeme evet. emri olmasına rağmen. Bize yollayın işini yapsın diye bir... evet. Ee, şimdi bunun sonucunda Ar Anayasa Mahkemesi'nin kararına baktık. Anayasa Mahkemesi burada dayanaktan yoksun, açıkça dayanaktan evet, yoksun olması sebebiyle şaşırttım. reddetmiş evet. bu şikayeti. Ee, şunu söylüyor temel olarak. Önce bir bu dokunulmazlık meselesine girmiş. Demiş ki e, hani burayla bir ilgisi yoktur. O Görevi ile ilgili değildir, şey. Göreviyle ilgili değildir. Göreviyle evet. ilgili değildir. O sebeple de ben tutuklayabilirim de e, Türk hukuku çerçevesinde hı hı. böyle bir usulün izlenmesine gerek, gerek yoktur, yoktur demeye getirmiş getirmiş. Hı hı. E, fakat işte ba bana şu hatırlattı. E, Alparslan Altan davasını evet. hatırlarsınız. Evet, Avrupa evet. İnsan Hakları Mahkemesi'ni daha önce de konuştuk. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesiydi. Yardımcısı. Başkan yardımcısıydı hatta galiba evet. bir dönem. E, 15 Temmuz sonrasında e, darbe teşebbüsü sonrasında kendisinin tutuklanması ve yargılanması söz konusuydu. Hı hı. E, orada da Anayasa Mahkemesi benzer bir karar verdi. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi orada şunun altını çizdi ve bir ihlal kararı evet. verdi. Dedi ki Beşinci siz Hı -hı. suçüstü halini, yargıtayın şu an uygulamakta olduğunu, örgütlü suçlar çerçevesinde Hı -hı. suçüstü olarak kabul edilebilir. O sebeple de Hı -hı. E, buradan bir tutuklama söz konusu olabilir. O maddeye sokabiliriz Hı -hı. şeklindeki Hı -hı. geniş yorumlamasında Hı -hı. şunu söyledi. Şimdi bu kişi bir anayasa mahkemesi yargıcı Hı -hı. ve bunun bir takım kendisine sağlanmış garantiler var. Usulü garantiler tutuklanması, yargılanması Hı -hı. ve e, bağımsızlığını sağlamasıyla alakalı bir yani takım garantiler var. Yani aslında bu garant o yargıcın kişiliğiyle ilgili değil yaptığı Kesinlikle. yargılama faaliyetinin güvencesiyle alakalı için. bir şey. <gülüyor> hiçbir yürütmenin hiçbir etkisi olmaksızın hiçbir tehdidi olmaksızın görevini bağımsız bir şekilde yerine getirebilmesiyle alakalı. O yüzden de Avparslan Altan davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şu cümlesi benim için önemlidir bir yargıcın bağımsızlığını sağlayabilmek adına ortaya konmuş bir takım garantilerin bazı kavramların geniş uygulanması burada suçüstü, suçüstü kavramıydı üstü. geniş uygulanması suretiyle aslında göz ardı edilmesi ya da dolanılması Hı -hı. burada hukukilik Hı -hı. kriterini zedelemiştir ve kanuni değildir, değildir. demişti Hı -hı. şimdi elbette gerçekten ki, de değil aslında ve hiç kimse değil. için değil aslında Türkiye'de yani suç organizedir ya da terörle mücadele kapsamındadır diyerek suçüstü halini varsaymak hukuki çok geniş bir yorumlama olması sebebiyle bunu Hı -hı. eleştirdi aslında Hı -hı. az önce kanuni değiştiğini de peki orada da çok özür dilerim. Yani suçüstü kavramını 15 Temmuz kalkışması olarak niteli, nitelendirmesi doğru mu değil mi? E 15 zaten, Temmuz'u bir suçüstü olayı zaten olarak, asıl olarak ama ona tabi burada da burada dahi yani bu kişinin fiilen fiilen o eyleme Silahıyla ya da silahsız evet. bir şekilde fiilen katıldığı saptanmadan. Yok, yok öyle bir iddia yok. bu. öyle bir iddia, öyle iddia yok, yok evet. bu. Evet. Üyesi. Evet. bir şey. Böyle Öyle bir Böyle bir şey. Öyle bir şey. Evet. Evet. Ee, yani öyle Mahkemesi... bir şey. Öyle bir bir e, vaka olgu olduğu için evet. e, yani bir şey suçüstü olarak Hiçbir sayılamaz. Hiçbir hakim için zaten öyle bir şey söylenmedi. Ama darbeye katılsaydı 16. Ceza Dairesi de biliyorsunuz buna karar verdi ya bir hakim en fazla örgüt görevini kötü kullanabilir. Kalkıp da onunla ilgili dediğiniz gibi ...bir silahı eline aldığına... ...ve bil fiil... ...böyle bir iddia yok benimle. Bir, de bir olmadığı evet. Ama işte Alparslan Altan davasını... ...özellikle burada zikretmemizin sebebi Hı -hı. şu... ...bir yargı bağımsız, yargıç bağımsızlığını... ...sağlayabilmek için getirilen garantilerin... E, ...neyse usul... ...hani Hı -hı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin... ...beşinci maddesi şunu söyler... ...kanunda öngörülen usule... ...uygun, uygun şekilde, şekilde ve aşağıda... ...sayılan bentler çerçevesinde... E, ...bir kişi tutulabilir... E, ...özgürlüğünden yoksun bırakılabilir diyor. Bizim buradaki meselemiz bu anayasa mahkemesi kararını da aslında bir anlamda eleştirdiğimiz mesele tam olarak bu cümlenin yani kanunda öngörülen usulü garantilerin izlenip izlenmediği meselesinin tartışılmadığı. Anayasa Mahkemesi kararında bunu tartışmış gibi gözüküyor. Tartışmamış aslında. Ee, ama içeriğine baktığımız zaman tartışmamış. Bir kere işte bu dokunulmazlık meselesinde Hı -hı. ayrıcalıklar meselesinde işte e, diplomatik ayrıcalıklarla alakalı anlaşmaya vesaire atıf yapmış ama şimdi diğer tarafta temiz dairesinin mahkeme emrine de baktığınızda onun da içinde Hı -hı. çünkü dolu dolu bir durum söz konusu. E, tüzüğün Avrupa Uluslararası Ceza Hı -hı. Mahkemesi tüzüğünün ayrıcalıklara ve dokunulmazlıkları ve bunların nasıl kaldırılabileceğine ilişkin maddesi çok açık. Hmm. Buradaki usul izlenmeden e, böyle bir e, yöntemin izlenmemesi gerekirdi. <gülüyor> e, fakat Anayasa Mahkemesi bunu farklı değerlendirmiş. <gülüyor> Şeyi de e, detaylandırmış tabii. 100. madde kapsamında kuvvetli suç şüphesi var mıdır yok mudur bunu incelemiş. Bailog e, uygulamasını indirmiş olmasını tek başına e, bir kuvvetli şüphe sebebi olarak kabul etmiş. O anlamda da karar önemlidir hmm. baktığınız zaman ve kaçma şüphesi. Uluslararası bir mahkemede olması dolayısıyla kaçma şüphesinin olduğunu aslında söylüyor ve bu anlamda açıkça dayanaktan yoksun diyor. <Gülüyor> ee, şimdi hani açıkça dayanaktan yoksunluğa gitmek burada doğru mu? Esasdan bir karar da verebilir miydi? Hani aynı gerekçelerle farklı bir değerlendirme, daha kapsamlı daha detaylı bir değerlendirme yapıp belki ihlal değil de diyebilirdi. E, ama açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiş. Şimdi büyük ihtimalle bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınır diye tahmin ediyorum ama tabii ki bilemeyiz. Hani hiçbir fikrim yok taşındı mı taşınmadı mı diye. E, o yüzden hani bu önemli bir karar. Çok önemli bir karar. Şu anlamda önemli. E, burada temiz dairesinin ön, ön temiz Yargıcının Türk hükümetine göndermiş olduğu mahkeme engelinde de vurguladı kendisi de zaten vurguluyor aslında başvurucu da vurguluyor ben bir hakim olarak hı hı. tamam belki Birleşmiş Milletler çerçevesinde görev yaparken ...bir dokunulmazlığım bir e, yargı e, ayrıcalığım var... ...yargılanmama, tutuklanmama konusunda... ...ama şimdi ben buradan adımımı attığımda... ...kendi ülkeme gittiğimde eğer böyle bir tehdit altındaysam... ...o zaman beni herkes etkileyebilir. Her tehdit etkileyebilir. Benim kararıma etki edebilir, sirayet edebilir. Ve bu anlamda biz bağımsızlığı nasıl sağlarız... ...böyle bir uygulama gelişirse... E, ...böyle bir mantık yürütülürse... E, ...bu anlamda usulü garantiler... E, ...sanki göz ardı edilmiş gibi geldi bana karardı ama devamını göreceğiz zaten. Ben de 98'e 98. paragrafa dinleyicilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Hani bu katalog meselesi var ya hani evet, suçlar 100. belli madde. bir listedeyse ağır ve tehlikeli olarak niteleniyorsa o zaman kaçacağı var sayılır ve bütün bu gizli delil toplama yöntemlerine polis savcıyı ikna ederken ne der? Organize suçla mücadele etmekte bir zorluk çekiyoruz. Dolayısıyla hani sırayı bozun hemen bizi gizli delil toplama yöntemleriyle buluş durun çünkü tehlike büyük diye şey, 98. E, şüpheli malde, kaçacak hani, e, veyahut da delilleri karartacak değiştirecek. 98. paragrafta maalesef bütün tutuklulukla ilgili kötü uygulamaları böyle haklı gösteren bu olay için bile olsa bir dil var ve bir yaklaşım var. okuyabilir misin ee, isterseniz benim hiç hoşuma önemli. gitmedi o yani çok yani, o anayasa mahkemesi e, anayasa mahkemesi. Kazanılmış bütün iştahadi güvenceler hani, Hayır bir de anayasa, gibi geldi. Anayasa mahkemesi sanki benim e, anladığım kadarıyla Anayasadaki genel güvenceler, uluslararası güvencelerin dışında ceza muhakemesi denilen ayrı bir e, e, disiplinin hı hı. kurallarını e, bu anayasal normların, uluslararası normların üstüne koymuş ve ona göre bir değerlendirme yapmış gibi bu geliyor. Bu kadar da uygulamayı esas almış. Hı. Zaten 98 okuduğunuzda uygulamayı esas aldığını ve sizin dediğinizi açıkça şey yaptığını görüyoruz. Öncelikle maalesef. terör suçlarının soruşturulması kamu makamlarını ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu nedenle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı. Adli makamlar ve güvenlik görevlerinin özellikle organize olanlar olmak üzere suçlarla ve suçlulukla etkili bir şekilde mücadelesini aşırı derecede güçleştirmeye neden olabilecek şekilde yorumlanmamalıdır diyor. Hı hı. Ee, özellikle darbe teşebbüsüyle veya FETÖ PYD ile bağlantılı soruşturmaların kapsamı ve niteliği ile FETÖ özellikleri ve bir takım özellikleri hı hı. saymış dikkate alındığında bu soruşturmaların diğer ceza soruşturmalarına göre çok daha karmaşık ve zor olduğu ortadadır. Abi. Ama bakın, e, bakın şimdi hukuk güvenliği programı yapıyoruz. Evet. Asıl yani asıl sorun bu tür olağanüstü hallerde. Bu tür olağanüstü suçlamalarda anayasa yargıcının, yargıtay yüksek mahkeme yargıçlarının ve yerel mahkeme yargıçlarının hepsinin bu güvenceden yararlanmasıdır. Yani bu o, normal zamanda zaten bu e, sorun daha kolay çözebilir ama... Olağanüstü dönemlerde bu yargıçların yargıçlık güvencesi bence önemlidir ve hukuk güvenliğinin sağlanabilmesi açısından da <gülüyor> yargıçların yargının diğer süjelerini savcı ve avukat da dahil olmak üzere güvenliği ile ilgili düzenlemelerin göz ağrıda edilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Aşırı olmayın derken Anayasa Mahkemesi sanki burada biraz kendi de aşırıya kaçmış gibi <gülüyor> artık sonraki kararlarında özelleştirdi bulunurlar. <gülüyor> İyi ki esasdan değil. Evet. evet <gülüyor> de Esastan evet. olsaydı daha beter. Somut olay Bir, çerçevesinde evet. değerlendirmiş baktığınız evet. zaman. Zaten öyle diyor 99. paragraf sonrasında ama hani bizim aklımızda bu karardan bizim aklımızda kalan dediğim gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de Alparslan Altan kararı önümüzde olduğu için nasıl bir değerlendirme yaptığını dikkate almamışlar için, gibi. Dikkat almaması sadece benim gözüme evet. çarptı. Ee, bu şekilde bir yorum yapması biraz bana e usulü güvencelerin göz ardı edildiği bu somut evet. olayda izlenimini bıraktı. Beşten tane ihlal daha gelir buradan. <gülüyor> Hem kuvvetli etiyor, e, bakacağız. Yani bakacağız. Bu, bu sonuçta şimdi bu kararın tarihi neydi? Son. Yani Ekim. E, e, e, Eylül olabilir de 15 Ekim'de Ta geçen hafta salı günü resmi evet, gazetede yani yayınlandı. Bu kararla ilgili yazıyor a, zaten resmi gazetede. Ahim karar verecek. Başvuru Tabii bilmiyoruz başvuru Bakalım. oldu mu olmadı mı evet, olmuştur o, diye tabi. 12 Eylül ürülmüş efendim. 12 Eylül'de karar verilmiş. 15 Ekim'de de yayınlandı. Yayınlandı evet. evet. Şimdi bir de e, Türkiye'nin çok önemli kararı bir karar. var. Evet. Zaten, e, kararı var. Zaten ihlal kararı İki evet. Özbekistan e, yurttaşının e, 34. maddeye Mamatkolu. göre aldığı evet. ihlal e, tedbir kararını uygulamamıştı Türkiye evet. ve onun sonrasında da uygulama iyileşmemişti ve 2014 yılında e, yeni bir kanun düzenlemesi yapılarak yabancıların kişi özgürlüğü ve ...güvenliği biraz daha güvenceli hale getirilmişti. Evet. Ee, onunla ilgili bir ihlal geldi... Evet önemli bir ihlal dediğim gibi. 3 ya da 4 dakikamız var ona göre hemen geliştirdim. 11 Nisan 2013'te yürürlüğe girmiş kanun. 5 <gülüyor> evet. yıllık 6 yıllık bir uygulaması var topu topu ve ilk ihlalimizde ilk ihlal. <gülüyor> i̇lk ihlal daha önce hep eski kanun zamanından evet. gelen ihlaller vardı. Yine burada da kum kapı var. Artık kum kapıyla evet. alakalı bir durum söz konusu değil eskiye dayalı bir şartlarla alakalı ihlal söz konusu ama Hı -hı. şimdi bu işte bir Rus uyruklu bir kadın ve çocuklarının tutulması. Yeni Kanunu uyarınca elbette hı hı. Ki tutulması e, ve Kumkapı'da tutulması, daha sonra Gaziantep'e Gaziantep. nakledilip orada tutulması ve oradan salı verilmesiyle alakalı bir karar. Şimdi bu karar şu anlamda çok önemli bir Anayasa Mahkemesi önündeki tedbir hı. prosedürünün etkililiği açısından hı hı. ki şunu özellikle vurgulayacağım, belki zamanımız kalmayabilir, umut, unutabilirim. En son söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Karar şunu açık bırakmış. Benim verdiğim bu karar e, anayasa mahkemesinin e, 50 gün süreyle... E tedbir kararından sonra esasa ilişkin bir karar vermemesiyle alakalı bir e, problem olduğunu söylüyor burada. Hı hı. E, etkili iç hukuk yolu olup olmaması bakımından. Hı hı. Fakat şunu söylediğini söyleyeyim. E, bu somut olaya özgüdür demiş. Çünkü evet. burada çocuklar söz konusu, çocuklu hı. bir e, kadın başkuruçlu. Söz var. konusu Yabancı bunların söz tutulması konusu. söz konusu. Somut olaya özgüdür ve daha sonra da bu şekilde otomatik ihlal vermeyeceğinin hı hı. her zaman somut olaya göre değerlendirme yapacağının aslında altını çizmiş. <gülüyor> o yüzden hani şunu söylemek belki doğru olmayabilir. Ee, her ne kadar karar bizim için çok önemli ve Anayasa <gülüyor> Mahkemesi için de bundan sonraki davalarda göz önüne alması gereken çok önemli bir dava olması e, hasebiyle de çok önemli ama hani i̇lke şu demek değil. Ediyorsun. İlke karar kesinlikle ilke karar ama şu demek de değil. Hani bundan sonra başvurmaya <gülüyor> gerek yoktur. Direkt <gülüyor> gelin etkili değildir gibi bir durum söylemiyor. Somut <gülüyor> olaya göre değerlendirme yaptığını ve bu olayda etkili olmadığını söylüyor ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. O vurguyu yapmak çok önemli. Ee, tabii çünkü bunun etkileri tutuklamaya olur mu olmaz mı? E, şu an tutuklama ile alakalı biliyorsunuz böyle bir hı hı. E, anayasa mahkemesinin sorgulanmış olduğu bir dava yok e, hı hı. ama e, ilk defa 6458 sayılı kanunla alakalı böyle bir karar verildi tedbir Ka kanun, mekanizmasıyla alakalı. Şeyi söyleyelim ve bağlayalım. Evet ama şunu hı hı. Söylemek birden fazla durumdayım. ihlal var bir de yani. fazla ihlal var şimdi burada şunu söyleyeceğim suç ceza hakimliklerinin yapısını hı hı. hep eleştiriyoruz suç ceza hakimlikleri ile alakalı bu kararda aslında benim özellikle dikkat ettiğim ve altını çizmek istediğim şu ...İstanbul Suç Ceza Hakimi'nin bir idari gözetim kararı var İstanbul'da evet. verilmiş. Hani konunun Hı -hı. özetini söyleyeceğim evet. sadece. İstanbul'da verilmiş idari gözetim kararı sadece anne açısından, çocuklar açısından verilmemiş. Ve çocukların tutulması kanuna aykırı. Evet, anne çocuk aile bölünmüş oluyor. Aile be, bölünmüş. Yani. Baş, aynı şekilde tutuluyorlar Hı -hı. ama. Başvurucu buna itiraz ediyor Hı -hı. Sur Ceza Hakimliği önünde. Suç Ceza Hakimliği reddediyor defaten. Evet, evet. Ve evet. bunun üzerine bu olmasına rağmen bir karar olmamasına rağmen Hı -hı. bunu gözden kaçırıp reddediyor. Hı -hı. İşte en çok eleştirmemiz gereken ve düzeltmemiz evet, gereken evet, noktalardan evet. biri bu suç evet. ceza hakimlikleri bu açısından. Bu konuyu zaten bir daha biz lütfen şey yapalım. Evet. evet. Zamanda Şunu bitireyim ama. Hı -hı. E, bitireyim. Hı -hı. E, suç ceza hakimliğinden sonra reddinden sonra bireysel başvuru yapıyorlar Anayasa Mahkemesi'ne. Hı -hı. Bireysel başvurudan sonra bu kişileri Gaziantep'e sevk evet. ediyorlar. Evet. Ve Gaziantep'te idari gözetim Hı -hı. üçü açısından da çıkıyor. Yani çocuklar ve kadın Hı -hı. açısından Hı -hı. da çıkıyor. Fakat Gaziantep suç ceza kanuna aykırı tutulmuşlardır diyor. Ve bu se Sebepleri ta, tahliye edilmelerine, yani salıverilmelerine salı karar veriyor. Hı -hı. Şimdi işte burada Anayasa Mahkemesi kanuna aykırı olarak Hı -hı. değerlendirilmesine rağmen tedbir talebini reddediyor Hı -hı. ve 50 gün kadar esasa ilişkin ilişkinde bakmıyor. Hı -hı. Şahıslar tahliye ya yani serbest Sa bırakılıyorlar. Evet. Hı -hı. İşte ihlal burada e, hem koşullara ilişkin tutulduğu koşullara Hı -hı. ilişkin etkili bir yol olmamasından Kötü geliyor. Hı -hı o 3. madde artık üçüncü madde artı eee etkiliyor evet. e, e, evet. evet. yok ve kişi özgürlüğü ve, e, ve güvenliği bit. ve hukuki denetimi e, evet. yeterli korunmamış ve özel yaşam ben, aile ben yaşamı ben bu konuyu evet. bir kere daha evet. konuşalım. Asıl o nedenle bir kere daha evet. konuşalım. Ama bu kararı da bu karar daha ayrıntılı konuşalım. anlatmak tamam. önemli evet. çünkü evet. aslında evet. bu nedenle karar vermiştik yine bunu konuşalım. bir sonraki programda görüşmek üzere. iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. görüşmek üzere. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Açık Radyo program destekçisi olun